Rahman rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu te'ala ala, ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Biraz geç kaldık. Derginin yazılarıyla uğraşıyordum. Biraz da üzerinde zafiyet rahatsızım ama derginin yazları işte biraz önceden yetiştirelim diye onların tasihiyle meşgul oluyorduk. O arada biraz vakit geçti. Ama biliniz ki mutlaka bir vazifedeyim yani, bir hizmetteyim. Mutlaka yine size e, ait kelimelerden kerimelerden, hadis-i şeriflerden, salih amellerden, dualardan size ulaşmak üzere. E, gerekenleri e, yazmakla tercüme etmekle, tavsiye etmekle meşgul oluyorum. Allah Teala zahit etmesin, fazl-ı keremiyle sizlere de ulaşmasını ee, ve tesir bırakmasını amel muvaffakiyeti size de bize de hepimize de nasip eylesin amin Allahümün salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi o şimdi dün bir hadis-i şerif okudum hadis-i şerifi tabi bitiremedim ilk bölümünde İkinci bölümde de başka bir yerdeki konuşmam sizlere arz edildi. Ebu Said radıyallahu Allah'tan e, rivayet edilen e, bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu ale, aleyhi ve sellem buyurdular ki Ramazan Şerif'in ilk gecesinden itibaren gök kapıları açılır. Yani dua kapıları açılır. Dün de işte yağmur yağarken dualar reddolmaz dedik. Sonra iftarda yağmur başladı. Fakat dua edebildik mi, edemedik mi? Ee, kabul olan bir dualar isabet ettirebildik mi, ettiremedik mi? Onu bilmiyorum. Ama allah Teala her türlü imkanı yarattı yani. Bir yandan Ramazan Şerif, bir yandan Mübarek Rahmet. Tüm gece, yani konuşuyorum bayağı da yatsıya kadar da sürdü. Mevla bütün ovaları, toprakları, tohumları rahmetle gark etti. Bir bardak su için insan ne yapmaz ya? Bir yudum su için insan nelerini vermez yani. Susuz kaldığı vakitte kurban olduğum yağ duruyor, yağ duruyor. Köller, barajlar, denizleri dolduruyor yani. O kadar rahmeti var. Ne kadar zengin, ne kadar imkan sahibi değil mi? Devletler bir için birbiriyle savaşıyor. Su bulmak için işte diyorlar ya bundan sonraki savaşlar su savaşları olacak yani, şu anda da tabi birçok savaş oluyor Orta Doğu'da. Petrol nedir ya? Yenmez, içilmez. Ancak arabayla gezilir. Ama su olmadı mı gezemezsin ki. Petrol olsa olacak? Su olmadı mı doğal gaz. Doğal gaz neye lazım? Isınma lazım, işte şu. Fırın çalıştırma, ocakları çalıştırma. E tamam da onun için adamın hayatta olması lazım. Hayatta olmayan adam fırını çalıştıracak efendim, düğmeye bile basamaz ki. İnsana hayatta olmasını sağlayacak en mühim şeylerden biri su. Dört latifeden biri allah Teala bizi dörtte birini bedenlerimizin sudan kalketti. Yani suyla duruyoruz. Onun için herkes... Bu suyumuz nasıl biterse ne yaparız? Tükenirse ne yaparız? İşte oradan üstteki devlet baraj yaparsa, oradan ırmağı o baraja bağlarsa bizim suyumuz kesilir falan. Herkes bu endişe içine. Kurban olduğunun hiçbir endişesi yok. Hiçbir telaşesi yok. İşte görün, görün Allah'a görün. Celle Celaluhu. Rahmetini görün. Ya... Allah'ın rahmetinin eserlerine bakın buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. فَنْظُرِ الٰهَا اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ ben اَرْضَ بَعْدَ Ölmüş, kurumuş, çatlamış, hiçbir mahsul bitiremeyecek hale gelmiş toprakları nasıl diriltiyor, canlandırıyor, ihya diyor. Allah'ın rahmetinin eserlerine bakın. Yani işte yağmur Allah Teala'nın rahmetin eseridir. Eser olduğu için o yağmura rahmet adı verilmiş. Rahmet yağıyor derler. Hakikaten doğru. Rahmet ne demek? Allah'ın acıması demek. E Allah'ın acıması sıfatı neyle tezahür ediyor? O yağmurun damlalarıyla. Kar damlalarıyla. Onlar bizim içtiğimiz su. Onun için çok zengin bir, bir zatın kullarıyız. Onda acizlik yok. Onda yokluk yok. Onda cimrilik yok. Onda eksilir korkusu yok. Vermeye ayarı arıyor. bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te. İnsan ne kadar kazanma imkanlarına sahiptir? Dün onu anlattık işte. Yani sevap bakımından, ahiret bakımından, ibadat-ı taat bakımından ne kadar zengin olabiliriz? Katlamalar var. İşte şimdi bu Adi Şerif devamında onu beyan ediyordu. İlk gecesinden göklerin kapılar açılıyor. Son gecesine kadar kapılar kapanmayacak. Göklerin kapılar açılıyor ne demekti? Rahmet kapılar açılıyor. E bir yandan da yağmur yağsa rahmet üstüne rahmet üstüne rahmet. O ayrı bir şey. Her vakit yağmur yağmaz. Ama Ramazan Şerifte gök kapıları devamlı açık. Son geceye kadar açık. Bu mübarek ayda ve neye abdi mümin yu herhangi bir mümin bu mübarek ayın bir e, gecesinde namaz kılarsa ben ne dedim size gel de teravih kılma gel de tecrüt kılma geceleri namazsız dur bu kadar kardan nasıl zararı göze alıyorsun bir mümin mübarek Ramazan şerefin bir gecesinde Namaz kılarsa illaki tevallahu 1500 hasene بكل secdede her secdesine mukabil Allah Teala 1500 hasene yazacak. Bir haseneyle ile cennete gidebiliyorsun. Günah tarafından bir fazla gelen hasene ile sağ tarafından sağ tarafına konduğunda sağ kifeyi bir yukarı çıkartmakla beraber cennete gidiyorsun. Hak hak olan, doğru ölçen tartan, hiç şaşmayan terazi mahşerde ancak kurulacak. Dünyadaki tartılar şaşar, teraziler şaşar, şarjları biter, pilleri eksilir. Hassas terazi her zaman bulunmaz. Bulunsa da hassaslığı her zaman kalmaz. Bir de bakarsan hassaslığı kaybetti. E tabi kuyumcuya terazisine de sen patates çuvalı koyarsan bu sefer de onda ibretini şaşırtırsın yani. Femen senül <gülüyor> etme vazinu, yar nahr öyle heyecanlar öyle telaşlar öyle panikler fza Kuran kelimesi tabirle fza ya Cehenneme gitme gönderilme durumu var ya. Bu sınavı kaçırmaya benzemez. Bu imtihanı kaybetmeye benzemez. Bu sınıfta kalmaya benzemez. Bu evin yanmasına benzemez. Bu çocuğun ölmesine benzemez. Bu paranı çaldırmana benzemez. Cehenneme giriyoruz. Ölmek de yok. Devamlı yanmak var. Onun için neyle kurtulursun bundan? Hasene ile. Hasene ne demek? Salih Amel'in kazandırduğu güzel mükafat. Ne buyuruyor istadı mı haseneti, بالحسنته felo خير kim hasene getirirse iyi bir amelle benim huzuruma gelirse salih amel işlemiş de onu da işte bozdurmadan sildirmeden günahlarla iftiral ettirmeden şirkle vesaireyle Allah muhafaza irtidad ile dinden dönmek gibi cerimelerle cürümlerle bozdurmadan benim huzuruma gelebilirse ona ondan çok hayır var. Yaptığından çok daha hayırlı cevaplar, cennetler, mükafatlar var. Vevum <gülüyor> minfeza'in. Bak vevum onlar. Yani ahirete hasenat ile gelenler. cevaplarını doldurarak gelenler. Minfeza'in paniklerden. Feryat figanlardan, bağırmak, çağırmaklardan. Yevmeyiz'in o ahiret gününde, o mahşer gününde. Aminun. Emindirler. Emin ne demek emanda, yani güvencededirler. Herkes korksa onlar korkmayacak. Herkes üzülse onlar üzülmeyecek. Herkes ne oluyoruz ya cehenneme gidiyoruz diye. Sen ne diyorsun ya? Bir adamı cehenneme gönderildiği zamandaki bağırması, feryat-ı öyle içler parçalayacak ki, zebanilerde, yani cehennemlikleri ateşe atmakla muvazzaf olan, Meleklerde Allah Teala zerre kadar merhamet bırakmamış. Merhamet yani acıma hissi onlara vermemiş. Şimdi dünyada bakıyorsun en cebbar, anit, zorba, zalim adamda bile bir merhamet eseri bazen çıkıyor. Yani bazı hususlarda çıkıyor. Bazı kişilere karşı oluyorsa tamam ama yine de bir acıma var. Acıma bir duygudur. Ama zebanilerde ne yok? Zerre merhamet yok. Niye? Niye? Çünkü cehenneme adam gönderirken öyle bir bağıracak ki diyor hadis-i şeriflerde eserlerde eğer o onları cehenneme atmakla görevli zebanilerde en ufak bir acıma olsa o adamın feryadından e, dayanamazlar efendim acırlar. Bu da ne olabilir? Yani vazifelerini ihmal etmelerine ve efendim e, gevşeklik etmelerine belki bir an içinde olsa duraklamalarına te tehir etmelerine sebebiyet eder. Melekler de böyle bir şey yapmaz. La yasnallahu ma'murun. Allah ne emrettiyse onlara Allah'a karşı gelmezler ve fealun ma'run. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Onun için Mevla Talea burada emrine karşı gelmek gibi bir şeyle melekler karşılaşmasın. Emrinde tevekkuf biraz duraklama falan yapmasınlar diye onlardan merhameti almış. Yani acıma hissini sökmüş almış. Hiç acıyamazlar. Acımak istesen acıyamazlar. Onun için adamı atarlar cehenneme ama adam nasıl bağırıyor ya. Buna feza deniyor yani. Panik. Üf, bağırmak. Çabuk. Kendini parçalıyor da ölüm yok. La imutufiyah ve la yihiyah. Ne ölebilir ne dirilebilir. İşte bu panikten kurtulanlar kimlermiş? Kimler haseneyle gelirseler bana hayırlı amelle, huzuruma çıkarsalar, mahşere gelirseler, Onlara yaptıklarından çok daha hayırlısı var. Ya Ramazan'da bire bin, bak şimdi ne buydu? Bir secde yapsa diyor, 1500 hasene. Şimdi sıf terabiten hesap ettim dün. Ne bulduk? 40 secde var, 20 recate, 1500'le çarptık, 60 bin hasene bulduk. 60.000 bin hasene. Bir tane hasene bile günahla sevap dengesini değiştirebilir. Neden? Eşitlendiğini düşün tartının. Yani bir trilyon hasenen çıktı, bir trilyon da çıktı. Yani günah çıktı. Bu ne demektir? Berabere. Tabi bu vaziyette cennete direkt gidemez. Arafta kalacak, Arafta da çok sıkılma var tabii yani. Tamam ateşe girmek gibi değil ama el intizarı şetlümün diyorlar büyükler. Beklemek ateşten daha şiddetlidir yani. Bazen insan ne olacaksa olsun diyor ya. Yani bunalıyor. Bekleme, beklentiye girmek çok kötü bir şey. Yani sonunu göreyim ne olsa olsun diyor ya. Hani mahşerdeki beklentinin neticesinde cehennemliklerin, kafirlerin. Binna. Ya ateşle de olsa beni rahatlat ya. Ya ateşle adam rahatlatılır mı? Yan, yanacaksın. Ama diyor ki bu beklemek beni öyle mahvetti, öyle sıkıntıya soktu ki Ya Rabbi ateşe de gideceksem at beni ateşe de bir rahatlandır. E bunu dedirtecek hale geliyor. Yani insan, insan mahşerde öyle sıkıntıya düşüyor ki cehennemi arıyor ya. Onun için ne lazım? Hasene lazım. Bak bir teravih namazında altmış bin hasene. Ramazan-ı Şerif'in yani burada da ilginç bir şey nedir o? Gecesinde diyor. Şimdi hadis-i şerifin aşağısında gelecek. Yani bu hadis-i şerifi dün bitiremedim ya. Dedim size yani devam ederim. E, devamında gece ve gündüz fark etmiyor. Aşağıda bir müjde daha verecek. Fakat bu her secdeye 1500 hasene katlaması, tazayifi, gece kılınan namazlara mahsul. Farz olsun. Vitir gibi vacip olsun veya teravih gibi sünnet olsun, sünneti müvekkide olsun, Yasın son sünneti gibi sünneti müvekkide olsun, Teheccüd gibi sünnet olsun veya Yasın iç sünneti gibi sünneti gayri müvekkide olsun. Yani her secdeye bu var. 1500 hasene verilecek. İşte bu hasenelerin ahirete götürebilirsen çünkü götürebilirsen ne demek yolda döktürmezsen demek. Yani torbayı deldirmezsen. Bu da neyle deliniyor? İşte en büyük mesele şirktir. Allah'a ortak koşarsan, Allah'tan başka yaradan olduğuna haşa inanırsan, Allah'ın şeriatının bir hükmünü kabul, reddedersen, Kur'an'ın bir ahetini inkar edersen işte, mütevatir hadisler bunlar, mütevatir hadisler. İnkar adamı el çıkarır. Mesela ne gibi? İsa Aleyhisselam, şimdi hayatta İsa Aleyhisselam gökten inecek, kıyamete yakın. Bu konu Buhari'de de var, Müslüm'de de var. Bütün hadis-i şerif kitaplarında da var. Onun için mütevatirdir. Mütevatir ne demek? Yalanda birleşmeleri düşünülemeyecek kadar fazla sahabeden, fazla kişiler tarafından duyulmuş. Yani sahabeden fazla sahabi, sayfa sahabenin sayısı fazla, bir de duyanların sayısı fazla. Yani o sahabe ona fıs fıs fıs yapmamış. Cemaat içinde anlatmış mesela. O bir sahabeden bunu çok insan duymuş. Öbüründen çok insan duymuş. O zaman ne oluyor? Kesreti turuk vakı oluyor. Yani gelen rivayet kanalları çoğalıyor. Rivat kanallarının çoğalması birbirini takviye ediyor. Zaten sayı kaynaklarda geçse tek bir yerden bir kişiden bile gelse hadis sayı olur. Buhari'de bir hadis var mesela bir sahabeden gelmiş ama Buhari zaten sıhhat şartı koymuş. O sayı olması almıyor ki onu. O ayrı bir şey. Mütevâtir olmak yani her mütevâtir illaki sahittir. Ama her sahih mütevâtir değildir. Çünkü bir sahabeden, iki sahabeden geliriz o mütevâtir olmaz. Ama bir İsa'nın نزülü yüzlerce tarihten geliyor sahabe ve tabiini baz alsak. Sen şimdi bunu inkar edersen ne oldu? Hasenat gitti. Çünkü el sünnetten çıkıyorsun. El-i sünnetten çıkınca daha sana ameli fayda vermez. La ikvalullahi sahibi bidat'in sarfan ve la adlen. Ne bu hadis-i şerifte? Bidat sahibi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabesinin inandığı gibi inanmayan, dinde reform gözleyen ve dine yenilik getiren itikatta Açılım yapmış. Ne açılımı yaptın sen? Sen sağ, selamet sahilinden açılım yaptın. Uzaklaştın yani. Sen ehl Sünnet'ten açılım yaptın. Ne demek? Aran açıldı yani. Açılım bu demek. E sen İsa Aleyhisselam inmeyecek, İsa Aleyhisselam öldü gitti dediğin zaman mütevati bir akideyi bozuyorsun. Bütün Resulullah S.A.W. inancı da buydu. sahaben inancı da buydu. A'menen Resulü bi ma'u min Rabbi vel mü'minûn. Müminler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde indirilene inandılar. Sade Kur'an değil indirilen. Hadis-i şerifler de indirilmiştir. Hadis-i şerifler de Cibril getiriyordu. Hadis-i şerifler de vahiydir. Bir farkı var namazda kıraat geçmez. Ama manası ve inanmak bakımından aynı ayet gibidir. E sen bunları inandığı vakit ev sünnetten çıkıyorsun. Mesela şimdi Ramazan şerif ne yapıyor? İnsanın günahlar sildiriyor değil mi? Birçok hadis-i şerif var Bukhari şerifte vs. bütün kaynaklarda beş vakit namaz salavatul hamis aralarını günlük Ramazan'la Ramazan Ramazan Ramazan arası yıllık kefaratu ma beyneh. Aralarında ne kadar günahlar varsa onlara efendim kefaret teşkil ederler. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam as-salatu'l mektuba ila's salati'l lati kabla kefaratu ma Mesela şimdi biz diyelim ki ikindiyi kıldık ya, o cumaya kadar geriyi sildiriyor ikindi. Şimdi iftar olacak, akşamı kılacağız inşallah. Akşamı kıldığımız zaman ile arasını geriye dönük sildiriyor. Bu hadis-i şerife Ahmet ibn Hanbel'de de var, birçok hadis kaynağında var. Ha, bu manada, bu aynı manada, bu hargede de var. Ama burada şimdi ilave farklı bir şey söyleyeceğim de onun için Ahmet ibn Hanbel'in rivatine geldim. Sonra vel cuma, ile cuma, ''Ellefi <gülüyor> ve Bir cuma, kendiden gerikindeki cumaya kadar. Mesela bugün cuma kıldınız. Geçen haftaki cuma ile arasını sildiriyor. ''Keffaratu <gülüyor> ma beynavma.'' Aradan sildiriyor. Şimdi geldik, bu o da haftalık bir temizlik oluyor. ''Ve ramazan ve şehr ile şehr.'' ''Ay, aya kadar.'' ''Ay ne demek burada maksat?'' ''Yani'' diyor hadis-i şerifte ramazan ile ramazan.'' Hadis-i şerifi, ravisi de tefsir etmiş olabilir. Hani hadis-i şerifin metne ve şer ile şer. O ay diyor. O ay. O ay geçmişindeki o aya kadar. Yani ne demek? Bir Ramazan geçen Ramazan'a kadar. Bak bu Ramazan'dan geçmiş 1437. senenin Ramazan'ı geçen seneydi. O araya kadar. Aralarında ne kadar günah varsa sildirilir. Ancak. Nedir o ancak? min Selas Üç şey müstesna. Şimdi üç şeye dikkat edelim. Bak işte teravirden cevap kazanıyoruz. Oruç bizi şöyle affettiriyor. Ramazan şerif. Kadir gecesi kıyamı, teravih kıyamı, bayram gecesinin fazileti falan falan. Bütün bunları e, ciltler dolusu kitaplar yazdım. Daha da yazacağım inşallah. Yani faziletli ameller, dualar, zikirler e, çok. Bunların hepsi sildirici şeyler. Kefaret demek? Örten, kapatan Temizleyen salameller, ameller, haseneler demek. E tamam ama üç şey müstesna diyor. Şimdi hem bu üç şeyi ya dikkat etmezsen mesela bunların başında ne geliyor? Ya şimdi ne geliyor? E ne dedik sana? Ramazanda her secdede ne var? Efendim 1500 beş hasene var. Ne yaptık dedim sana? Bir teravide 60 bin hasene var. Sadece bu teravihle sınırlı değil ki. Akşam namazı sünnetiyle 5 teket. Orada var İki secdeden on secde. Değil mi? Teravinin 20 rekatının dışında efendim yazının farzı var. Orada var. Sekiz secde. Sünnetinde var. Dört secde. Vitirde var. Altı secde. Topla yani. Tehccüde ona ilave ona ilave. Nafile başka kılarsan ilave. Yani bir insan bir gecede şu Ramazan-ı Şerif'in faziletlerinden dolayı ne yapabiliyor? Yüz binlerce Öyle ya şimdi adam on rekat, 20 rekat nafile kılanlar var ilavete. Yüz binlerce hasene kazanabiliyor. E zaten Ramazan-ı Şerif geçmiş aya kadar, geçen senekini Ramazan'a kadar sildirdi. Ama üç şey müstesna. Nedir o? El-işraku billah. Allah'a ortak koşmak. E bu zaten... Az çok biliyorsunuz. Allah'tan başka yaratan var diyen, yaşatan var diyen, öldüren var diyen, diriltecek var diyen, işte Allah'tan başka ilah var diyen, ibadete layık var diyen, o dinsiz, kitapsız. O, onu zaten hepiniz hemen hemen biliyorsunuz artık. Anladınız yani. Peki, i̇kincisi neymiş biliyor musun? İkincisi terküs sünnet. Sünneti terk etmek. Şimdi sünneti terk etmek. Evet. Ebuğreyr radıyallahu anh iyi ki bu işi sordu. Tamam mı? Sünneti terk etmenin açılımı nedir sordu. Ebuğreyr radıyallahu anh. Eğer sormayaydı bizim millet tabii ki böyle hakim müstedrekte de var bazı. Hakim sahih. Bukhari müslüme ilavedir yani. Hakim sahih kitap. Ahmed bin Anbel'de de var. Şimdi o zaman e, buyurdukız Ebuğreyr radıyallahu anh sorunca Ya Resulallah ve ma terkü sünnet sünneti terk etmek nedir? Eğer bunu izah olmasaydı bu hadis-i şerifte millet diyecekti ki ya sınır sünnetini kılmayan gitti gümbürtüye. Veya teheccüdü kılmayan Ramazan'da af olmaz. Veya teravih kılmayan eşin sen Ramazan geçen sene Ramazan'a kadar arasını siler diyor hadiste. Sen bu adam teravih kılmıyor diye bu hadis-i şerifin müjdesinden hariçtir diyebilir misin? E, diyemezsin. Niye diyemezsin? Çünkü hadis-i şerif Ramazan şerifte orucu, Ramazan'a kavuşmayı oruçlu olarak yani oruç tutmayı söylüyor. Ramazan'ın fazileti söylüyor. Tabii ki teravihin çok ilaveli faziletleri var. Ama sen teravih kılmayan en geçmiş günahı olmaz. Diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Ben sana Ramazan'a bu hadisinde iman ve ihlas şartıyla sadece Ramazan orucunun geçmişini affettireceğini söylüyor. Ama ben size dedim farzların terkili olmaz. Yani ne gibi? Beş vakit namazı terk ederse falan olmaz. Ama teravih beş vakit namaz gibi farz değil. Onun görevi bir geçmiş günahları bağışlanır müddetine nail ve dahil olur. Şimdi Buadi Şerif tene buyurur sünneti terk ederse geçen Ramazan'la bu Ramazan arasındaki günahlarına kefaret olmaz. Peki sünnetin terki nedir? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Misvak kullanmamak gibi, sarık sarmamak gibi efendim Teravi kılmamak gibi e, sünnet terkleri buna misal olmaz. Eğer hadis-i şerifin ravisi sormayaydı da bu cevap izah olmayaydı belki biraz tahammim oluyor ifadede genellik var diye birileri işi teşdit edip daha şartları ağırlaştırıp en ufak bir sünneti terk eden Ramazan'ı geçmişini sildirmez şeklinde bir aşırılığa gidebilirdi belki. Ama eee vahyin sahibi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu cevapları, bu ilimleri Allah Teala keşmişin adamı başlayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi kafasından söyleyemez ki Allah adına. Bunu vahiy olduğu kesin yani. O zaman geçmiş günahları affedilir demek haber veriyor, ihbari bir cümle. Yoksa hanım işte evde ne yemek var, bir su getir de içeyim bunu buna vahiye yorumayız tabii ki. Ama Allah bu adamın geçmiş günahlarını affeder dediği zaman Allah adına bir tekfirle bulunuyor, kefirlikte bulunuyor. Allah adına e, kimin adına düşmüş? Allah'tan habersiz konuşmak. Onun için hadis-i şerifler vahidir diyoruz. Zaten e, su getir e, efendim işte yemek var mı evde ne varı da biz hadis-i şerif sınıfına sokmadık hiçbir abi. Çünkü neden e, şeratla seni benim amelimle, hükmümle ilgili bir şey değil. O zaman üç şey müstesna. Birincisi şirk buyuruyor. İkincisi biat ettiğin yani üçüncüsü, onu da merak edersiniz diye söylüyorum. Biat ettiğin işte yani İslam hükümdarı, Müslüman Emirül müminin yani ona biat etmişsen, onu biatından çıkman işte verdiğin sözleri bozman, sözleşmeyi ahdi akdi falan. O da e, tabii Burada zikrediliyor çok ince bir şey. Bizi ilgilendiren şu anda yani genel manada bizim başımızda olan konu dedi, sünnetin terki. E, sünnetin terki ne? De buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem فَالْخُرُوُجْ cema Cemaattan çıkmak. Şimdi yine cemaattan çıkmayı da yanlış anlarlar. Ne derler? İşte cami cemaatinden ayrılmak derler. Veya ismaila cemaatinden ayrılmak. Veya Adıyman cemaattan ayrılmak. Veya efendim... Işte, İskender Paşa cemaatına onu mu söylüyor bu hadis şimdi? Buradaki cemaatten ayrılmaktan maksat nedir? Çünkü Tirmizi hadisinde de menfaar ekel cemaat-i cemaatten bir karış ayrılan buyuruluyor. Bu, bu hadisedeki cemaat nedir? Ehli sünnet vel cemaat. Cemaatten maksat nedir? Sahabenin cemaatıdır. Çünkü sahabenin istimağı ve cemaatı... bir konuda ittifak ediyorsa o zaten ne oluyor? Mütevâtir oluyor. Mütevatir olduğu zaman ona inanmak ne oluyor? Şart oluyor. Mütevatir konuların inkarı ne oluyor? Şirk oluyor. İnsan dinleyen imandan çıkarıyor. Şimdi onun için İmam Alûsi, müfessirlerin katimesi yani, ne diyor? İsa Aleyhisselam inmeyecek diyenlerin kafir olduğunda icma vardır diyor. Açılımını söylersem şimdi sıkıntı. Yani... Ben şu adam kafir oldu, bu adam kafir oldu diye müşahhas adamların ismini konuşmuyorum. Ama geçen sene miydi, iki sene evvel miydi, bütün Ramazan'ı Mustafa Karataş'la uğraştık değil mi? İsa Açam inmeyecek diye nenelere, dedelere sabaha kadar adam anlatıp durdu. Martoğal okudu yani. Halbuki gibi ayet hadis okuduk, adam da havada oksuz yok, bilmem neye götürdü yani. E şimdi bir din adamına, ayet-i hadise dayanmadan... İsa Aleyhisselam gelmeyecek diye bir ayet, bir hadis yokken gelecek diye bu kadar ayet, hadis var iken. Mustafa Karazan uğraştık yani Bu sene hangi kanalda bilmiyorum. İlla ki bir onların bir kanalındadır. Bakarsanız anlarsınız neyse. E şimdi burada cemaattan çıkmak diyor. Cemaattan çıkmak ne demek cemaattan çıkmak? Cemaatin inancından çıkmak. Sen diyor cemaatin itikadından ayrıldığın zaman diyor, senin Ramazan'ın geçmiş seneye kadar ki Ramazan arasına kefaret olmaz buyuruyor. İşte Ahmed bin Hanbel diye, illa minsalas diyor. Reshar ile şerke fareti ma beyne ma illa minsalas. El şerakü billah o terkustur ne ve neksü safka. Üç battani ikincisi sünnetin tergidir. Ya Rasulullah hangi sünnetin tergidir? Buyurur ki ehli sünnetin tergidir. Yani ne buyurufel <gülüyor> kuruş bin el cemaat. Cemaat inancından ayrılmak. Cemaat ne demek? Sahabenin cumhuru ittifak etti. Ne usta ittifak ettiği İsa Aleyhisselam inecek. Resulullah buyurduktan sonra sahabe ihtilaf eder mi? Yani mütevatil bir konu. Anladın mı şimdi? Mehmet Okuyan ne diyormuş? Mehmet Okuyan çok çok ukala ve terbiyesiz ifadeler ve müstehzi bir eda ile koca İsa Aleyhisselam hakkında değil. Bırak! Allah'ın kudreti hakkında. Ve hu ala kul şeyin kadir <gülüyor> diye Kendisinin de okuduğu Allah her şeye kadir dediği Allah'ın kudretiyle alay ederek dalga geçerek ne demiş? Ne demiş? Bizimki demiş İsa Aleyhisselam için söylüyor. Cık, senin mektep arkadaşın mı ya? Bizimki demiş Şam'a inecekmiş. Şam'da da katır bekliyormuş diyor. Bir defa katır değil. O dediğin de seninki değil. O İsa Aleyhisselam evet ona o indiği vakitte at mı yok? allah Teala tabii atına, atını da bekletiyor. Atını bekletecek. Belki atı şu anda doğmamış. Yani şu anda Şam'da beyaz at bekletiyorlarsa o ata nasip olacak gibi görünmüyor. Daha ne atlar ölecek yani o gelene kadar. Çünkü alametler tam tahakkuk etmemiş. Daha zaman oldu anlaşılıyor. Birçok adet şeriften. Ama sen nasıl dersin ki bizimki Şam'a inecekmiş falan bilmem ne bilmem. Ya yenzilu fi kumubnu Meryem'e hakeme mukştan, adaletli bir hakem olarak Meryem'in oğlusun aranza inecek bu bukariler. Ondan sonra Müslüman adisini okuyorum. Feyenzilu İsa indel minara tı beyza işaretiyeti Meşk, tı Meşkin yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanına inecek. Beyaz minarenin yanına inecek Şam'ın doğusuna. Bu da Müslüman adisini. Ya Bukhari de Müslüm de bu aziteler geçerken sen nasıl diyorsun ki bizinki falan ne katır bekliyormuş falan nasıl alay ediyorsun Allah Resulü atışlarıyla ya Bukhari Müslüm ya ben Dürrâtül Vâizinden kaynak göstermiyorum ki sana Bukhari Müslümler müşteriyor? Müslüm. İtikadi bir konu. İ i̇çinde cemaat ittifakı var. Yani bunun gibi daha niceler. Mustafa İslamoğlu'nun konusu yine. Nedir o? Kader yok. Alın yazısı yok. düde ve bil kaderiye inanma lüzum yok. İşte Allah Teala bile aziz bayındır. Allah ne bilsin kimin kimle evleneceğini? Allah önceden bilmez. E önceden bilmezse haşa benden ne farkı kaldı? Ben de olduktan sonra biliyorum zaten. Ya bunlar nasıl Allah Teala'ya böyle konuşabiliyorlar? İlim sıfatını inkar ediyorlar, kader sıfatını inkar ediyorlar, takdir sıfatını inkar ediyorlar. Hakaleka kulli şey fe takdira. Her şey Yarattı, ölçtü, biçti, hesap etti, takdirle şeyin abi kader. Her şeyi kaderle halkettik. Ya bunlar ayet ya. Ya bunlar zaten freni patladıktan sonra ne hadiste durur ne ayette durur. Ancak cehennemin dibinde durur yani. Bundan evvel duramaz. Onun için Ramazan-ı Şerif'te çok faziletler var. Ama kime? Ramazan-ı Şerif'te çok hasenat katlamaları var. Hasenatla gelene fezadan emniyet var. Onlar paniklemeyecek, onlar cehenneme atılanlar bas bas bağırırken onlar mahsur olmayacak. La huzün humul var. En büyük feriattıganlar onları üzmeyecek. O tetelqamul melake Melaqten onlar istikbal edecek. Hadehumukumülladikuntu tuadun. Size söz verilen gününüz bugündür. Allah için oruç tuttunuz, Allah için teravih kıldınız, Allah için açkusuz kaldınız. Allah teala sebul. Küluh işrabu Yeni için azma asan olsun, afiyet olsun. Bima asleptün filayihamil khalia. Geçen günlerde geçirdiğiniz sıkıntılardan dolayı. Geçen günler dünyadaki günler. Hangi günler maksattır? Ekseriyetle Ramazan günleri. Çünkü niye Ramazan günleri? Yemek ve içmek hangi günlerde kesiliyor? Ramazanda kesiliyor. İnsanlar Allah rızası için yemekten içmekten hangi günlerde mahrum oluyor? Ramazanda mahrum oluyor. Peki burada hangi müjde veriliyor? Yeyin için müjdesi veriliyor. İşte yeyin için müjdesi neye tekabül eder? Açlık ve susuzluğa tekabül eder. El ceza mincisil amel. Her zaman karşılık amel cinsinden olur. Onun için yemeyen kulum ye buyuracak. Evliya İçmeyen kulum hiç buyuracak diyor. Kül ya mellem ve kül. Veşrap ya O zaman ha melekler diyor. Vaad olunduğunuz günleriniz bugün geldi şimdi. Ramazanlar tuttunuz. Artık 10 sene, 20 sene, 30 sene ne kadar ömrün var ise. Sıhhatin el verdiyse. Ne kadar Ramazanlar tuttun? Evet şimdi yiyin için. Size korku yok. Neden? hasenelerle geldiniz. Ramazan oruçlarıyla, teravihleriyle, fitreleriyle, zekatla hasenelerle geldiniz. Ben cabil hasen idi ve khayru min min aminun. Panik yok size. Korku yok ama öbürleri ötleri patlamış. Kalpleri boğazına çıkmış. Nefeslerini kesmiş. Neden? E cehenneme atılacak adam. Bu bu panik olmasın da feryat etmiş. Kime edecek? İşte ben ne anlatıyorum? Sevap çok, katlama çok, her secdeye 1500 sene. Dün de söylediğimiz noktaya geldik. Ama illa minselas. Üç şey bu sevapları bozar ve Ramazan'ın bütün faziletlerini iptal eder diyor. Bu üç şeyin başında el-işrakü billah, Allah'a şirk koşmak söylüyor. İkinci ve terkü sünne. Sünnetin terki işte. Nereye geldi? Sünnetin terki nedir ya Resulallah? Fel-huruç anil-ceba'a. Cemaatın itikadından çıkış. ha işte bütün ulema, evliya, sahabe ve tabi'in hiçbir Allah gökte dememiş. Sen Allah göktedir dediğin anda cemaatın inancından ayrıldın. Hepsi kader haktır, Allah her şeyi ezelde bilmiştir ve yazmıştır demiş. Böyle inanmış. Yok böyle bir şey dedi İstanbul'u falan falan Veya Aziz Bayındır gibi Allah ne bilsin falan. Cemaatın inancından çıktın. Bütün sahabe ve tabi'in bütün el sünnet cemaat itikadı isasem nazil olacak demiş. Sayı adıçlar i̇şte Karataş, Mustafa Karataş bilmem ne. Mehmet okuyan şunlar bunlar. Böyle bir şey yok dediler. Cemaatin itikadından huruç. Daha bu misalleri çoğaltabiliriz. En yani bariz ve kabak gibi ortada olan birkaç konuyu söylüyorum. Zaten FETÖ-MEDÖ'nün İlahiyatçıları bilmem ne onları. onlar bilmem Onlar Yahudi Hristiyan cennete girecek Amentü'ye iki şeye inansa olur falan. Hayreti Karaman kafası. Fel kuruş minel cemaimr fel kuruş mineddin. Hepten dinden çıkış. Dinden çıkış. Çünkü neden? Amentü'ye inmez. İşte buyuruyor İllâ minselâsı. Üç şey yaparsanız Ramazanınız geçmiş Ramazan'a kadar kefaret olmaz. Ramazan sizi temizlemez, aklamaz, paklamaz. Günahlarınız mağfiret olunmaz, bağışlanmaz. Ondan sonra sen daha nereden Ramazan'daki katlamalardı? Bir, bir şey diye 1500 sene falan. Bunları niye konuşalım ki o zaman? Konuşmamızın ne manası oluyor? Bu milleti, bu toplumun itikadını bozmak, onları el sünnetin inancından. Bak terküs sünnet diyor? Aynı hadis Ahmed bin Hanbel hakim müstede direkt de etti. Bak aynı hadiste sünnetle cemaat mefhumu nerede var diyoruz? El sünnet cemaat peygamberimiz buyurmuş. Evet buyurmuş işte. Bu hadis sırf bu olsa bile yeter. Yoksa Tirmizi'de, İbn-i Mace'de dolu var. Tamam mı? Ee, Farakal cemaateler. Çok var. Ama sırf bu hadiste ikisini bir arada görmek bir şey. Mevla aklıma getirdi şimdi. Ne buyuruyor? Terkü sünnet. Sünnetin terki. Yani sünneti bırakmak adamı Ramazanlı mahveder. Ya Resulallah sünneti bırakmak ne demek? El anil cema. Cemaatın inancından çıkmak. Ne oldu şimdi sünnetle cemaat? Aynı hadiste geçti mi? Geçti. Demek ki biz ne yapmamız lazım? Sünnet Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına inanmak, onun itikadı. Cemaatte sahabenin ve tabiin hazaratının, özellikle sahabenin cemaati ı içtimağı ve burada itikadı da bağlayıcı olur. Çünkü onlardan sonra gelenler onların inançlarından iktibat etmişlerdir. İşte cemaatin inancından ayrılanlar bu sehablardan mahrum olur. Şimdi ara verecekler onun peşinde inşallah bu hadisleri bir bitireyim bu akşam. Yani müjdeler var ama müjdeler kime? Hep müjdeleri anlatarak sizi heveslendirip de ondan ahirete gidip de elde cepte bir şey yok. Vay be hoca bizi kandırdı. Bu iş böyle olmayacaktı. Öyle değil işte. O zaman sana derler ki sen inancın bozulmuştu. Sen cemaattan ayrılmıştın. El üsteti terk etmiştin. Neden? Çünkü sen felan felan felan adamları hoca diye dinlemiştin. Onların da dediğine inanmıştın. Benim Rasülümün buyurduğunu terk etmiştin. Onun için de efendim cübbelin dediklerinde yanlış yok. Ama sen istisnalara girdin. Neden? E çünkü istisnaları yaptın. Sana ne dediler? Şey müstesna dediler. Sen bu müstesna olan işleri yapınca sen de aftan mağfiretten merhametten nasibinden e, nasipsizler arasında istisnalar arasına girdin. Allah cümlemizi cümle, bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. O aleyhi ve sellem, Muhammed ve Az bir vakit kala Bu hadis-i şerifi bitirelim inşallah Bir hadis-i şerif okumak Bir hadis-i şerif dinlemek çok önemli arz ediyor İnşallah önümüzdeki Pazar e, Saat altı buçukta Yani ikinden sonra iftardan iki saat evvel e, Hayder'in merkezinde efendim Fatih'te Halit Caddesi'ndeki Hayder'in merkezinde Bedir Ehli ile ilgili Önemli bir sohbet olacak inşallah diyelim. Bedir ehlinin mübarek isimleri okunacak. 300 e, küsür küsur sahabe anılacak. Onlar bizim için canlarını verdiler. Onlar bizim için her şeylerini feda ettiler. Biz bugün Müslümansak, biz bugün cennette girmeye namzet isek ve bugün cehennem azamından kurtulmak için efendim bu kadar rahat hadis öğreniyorsak, duyuyorsak, duyuruyorsak hepsini Bedir ehline borçluyuz. Bu bakımdan Bedir ehlinin senede bir kere yad edilmesi isimlerin anılması, rahmetlerin yağdığı o mecliste bulunmak icap eder. Bundan dolayı hanım cemaatlere şu an için yer yok işte. Yeni binalar yapamadık da. E, dua buyurun, engeller kalksın. İnşallah e, erkek cemaatimiz mutlaka hazım bulunsunlar. Ve böyle bir ilim meclisinde çok ayet-i kerimeler okunacak tabii. Bedir'le ilgili Enfal Suresi'nde ayet-i kerimeler var. E, diğer bazı ayet-i kerimeler de var muhtelif efendim bunlar okunacağı ve birçok rivayetler okunacağı bir sohbet olacak. Allah Teala ilim meclislerinden bizi ayırmasın. Fazlu keremiyle ilim meclisine adım atmak, yönelmek, gitmek, bizzat bir fiil iştirak etmek ve o rahmeti müşahede etmek, o feizlere, tecellilere efendim nail olmak nasip eylesin. Amin. Tam gül veriyor, dünya her yerinden izleniyor. Belli bir adreste toplanması mümkün değil bizi dinleyen cemaatın. Yani mümkünat yok. Hem yer, hiçbir yere sığmaz hem de o kadar insan nereden gelecek? İmkan bulamaz ama e, biz e, imkan bulanlar için fırsat kanimettir. Hem de 17. gece Kadir Gecesi olma ihtimali çok kuvvetli olan gecelerdendir. E, akşamına yani iftardan sonra ki gece 17. gece olmuş oluyor. Yani biz 16'nın gündüzünde toplanıyoruz. Gececi 17. gece olacak. Rabbim manileri izale eylesin. Amin. Geldiğimiz hadis-i şerif ne buyurdu? Bir mümin ramazan Şerif'in herhangi bir gecesinde bir namaz kılarsa, o namazda tabii secde yapacak. Her rekatta iki secde var. Bu her secdeye mukabil 1500 hasene ihsan eder. Mesela haseneleri toparlayıp da Zayi etmeden, iptal ettirmeden, şirk koşmadan, ehl-i sünnetten ayrılmadan işte ilk bölümde okuduğum e, hadis-i şerifler ışığı altında şerh edecek olursak e, Kazanımlarımızı e, bozdurmadan İnşallah zayi etmeden Şeytana nefse kaptırmadan ehl-i sünnet dışı e, Din hırsızları, lüsus din Din hırsızları, ulema şu Kötü alimler İmam-ı Rabbin Tarik Milletin cennete giren yolunu vurmuş. Eşkıya buyuruyor. Bunlar bazı televizyonlarda şu anda sizlere konuşma yapıyor. Allah şehrlerinden muhafaza eylesin. Bu bozuk itikadlı insanların efendim e, beyanlarından iştinab ederek ve el-i sünnet cema cemaatinden ayrılmayarak ahirete gidebilirsek. İnşallah bu haseneler Ramazan-ı Şerifler bizi kurtaracak. Öyle anlaşılıyor. Ve benâ lehu beyten fil cennet Cennette her secde için Allah Allah bak. Bir külli secde. Her bir secdeye 1500 hasene tamam. Hasene acayip bir şey. Hasene sevap. Bir hasene baz gere köşkten saraydan daha yani? Efendim. Her bir secdeye ya insan secde yaparken üşenir mi ya? Secdede ala derken ağırlanır mı ya? O başı secdeden ağırlananların kafası Ezecekler kayalarla yani. Hele ki farz namazlar hakkında konuşuyorum tabii. Teravih farz değil. Kılmayana bu tehdit efendim, yönelmez. Ama o da e, neler kaçırıyor bak. Her secdeye kaçırdığına bak şimdi. 1500 hasene kaçırıyor. Halbuki bir hasene onu sevap tarafını ağır getirip cennete girdirebilir. Bir hasene bile lazım olabilir. Olmaz oğlum. Ee, hasenat sağ tarafındaki hasenat neyle toplanıyor? Bir, bir, bir, bir. Birlerden toplanıyor. Tabii ki biri 10 yazılıyor, 1'e 10 yazılıyor. Katlamalar var, Ramazan'da 1000 yazılıyor. Ya bu katlamalarla beraber mizan dolacak. Neyle dolacak yani? Bir kefesi yerle gök arası kadar, eni doğuyla batı arası kadar olan bir mizanın kefesi. Neyle dolacak? Teravih yok, teyitçüt yok, zikir yok, dua yok. Neyle dolacak bu ya? Durduğu yerde dolar mı? Onun için çok kardan zarar olur. Her diye cennette bir köşk. Miyakut et hamra. Kırmızı yakuttan. Yani dünyadaki yakutların da çok çeşitleri var yani. Kaç çeşit yakut var? İçinde beyaz böyle beyazımsı bir şey olur. Sütlü yakut deniyor ona. Ondan sonra efendim sedefli sedefli. Sedefli yakut deniyor ona. Ondan sonra damarlılar var. Çünkü kök yakut denir mesela. Kök olduğu zaman değeri azdır. Tabi bunlar Afrika'dan şuradan buradan çıkıyor. Hindistan'dan falan. Ee, hep gavurların piyasası yani Yahudi'nin elinde bu mücevherlerin. Ondan sonra buralara geliyor çok pahalı. Ee, tabii esas karı şeyler millet köle gibi çalışıyor orada madenlerde. Onlar karın tokluğuna çalışıyor. Bunlar burada efendim, bire bin, iki bin, on bin, yüz bin. Yani Pırlantalar da millete satıyorlar. Ee, fakat bunda da ne var? Sınıf sınıf iyi sınıf var. Kalitelisi var. En efendim kök zümrüt, kök yakut para eder etmez demiyorum eder. E onun şimdi bir 5000 dolara çek. Şey öyle bir zümrüt var ki yani lekesiz. Damarsız yani. O lekesiz olan mesela aynı şey 50 bin dolar, 100 bin dolar. Pırlantada zaten iş yapacağım. 10 milyon dolarlık falan pırlanta, pırlanta var. Devlet bütçesi kadar elmas var. Kaşıkçı elması var bilmem ne var. E şimdi bu neden? İşte onun büyüklüğünden kıratı fazlalığından bir de pürüzsüzlüğünden yani lekesizliğinden. Şimdi bunların dünyadaki en kalitesi kalitelisini getir. İşte el kadar, avuç kadar, kaşık kadar. <gülüyor> yani bütün piyasadakileri toplasam <gülüyor> bilmiyorum abi bu odaya beki de var. Yani bütün piyasa sen küçücük şeyler. Efendim, Hadi bin metreye sığdırma. Yani iki bin üç bin metrelik bir yerde hepsini depolayabiliriz. Yani şu anda piyasadakiler çok olanda bir şey değil. En iyilerini söylüyorum. Ya piyasa malını söylemiyorum yani. En kaliteleri söylüyorum en kalite olan. Gidiyorsun kapalı çarşıya üç beş tane en kalitesini bulursun. E şimdi bütün bunları toplasana bir bin metreye var bir depoya. E şimdi allah Teala Ramazan'daki her secdeye ne yapıyor? Cennette bir köşk yapıyor. Peki bu köşkün ham maddesi ne? Kırmızı yakut. Bu kırmızı yakutun kalitesi ne? Bu kırmızı yakutun kalitesi ne Ceypur'da bulunur, ne efendim Londra'da bulunur, ne bilmem ne borsasını. Dünyadaki hiçbir mücevher borsasında bu yakutu bulamazsın. Bu kudretten yaratılmış. E tamam öbürlerinde künfeye kün ol demiş olmuş. Dağların dibi maden dolu. O da kudretten yaratmış. Ama bunu... Hepsi pürüzsüz. Buradakinde kes, kes, kes, kes, kes. Çok özü çok az kalıyor. Öbürleri işte ucuzculara dağıtılıyor. Efendim kenarlara, menallara süsleme gibi tezinat. Küçük küçük küçük. Çünkü büyüyse biraz lekeler çıkıyor beydana Onun için onlar kenar köşe şeyleri malzemeleri olarak kullanılıyor. Kırmızı yakut. Hani ne diyorlar buna? Som altın gibi yani. Som yani halis. Halis. Dünyaya böyle bir parçası gelse borsalar çöker aşağı. Yani el kadar geze o yakuttan, o yakuttan cennet. Ama bu ne? Dünyadaki binanın tuğlası gibi. Bütün bu yakut tuğlalar hepsi yakut. Dış bahçe. Mele ya senin kendine ait köşkün var. Bunun bir de dış yani az masraf olmaz öyle. Nasıl bir köşk bu? Lasitün elfaba 60 bin kapısı var. Bu hadis-i şerif ediyor Şuab-ul İman'da. Yani e, Fazalül e, faza Evkat'ta değil de şuab iman İman isim eserinde zikrediyor. İmam Bezdar zikrediyor. Süülti zikrediyor. Alemte zikrediyor. Hurafi olabilir mi aşağı? Sayı kaynak. 60 bin kapılı bir köşk. 60 bin kapının efendim Mina Kasr'un içinde de onun Şimdi o nasıl bir şey biliyor musun? Ne diyorsun ona? Tesis yani diyelim şimdi tesisin içinde ne oluyor? İşte şu dairesi bu dairesi falan. Bir de mesela öyle bir genişliği var ki içinde de ayrı ayrı köşkler var. Mesela şimdi Topkapı Sarayı diyorsun, Topkapı Sarayı içine giriyorsun, şu bölümü, harem bölümü yok, işte güvenlikçilerin karakolu, ayrı ayrı bölümler var. Şimdi Mina Kasr'un o 60 bin kapılı kırmızı yakutta olan tesislerin diyelim yani kasırların içinde bir kasır var minzebin o som altından. Kralesi altında her yeri altın. Altın suyuna altın efendim şeyine sepetine değil yani som altın. Müveşşah'in o da bezenmiş yani işçilik yapılmış ya, altın üzerine zümrüt yakut safir takıyorlar ya. İşçilik yapılmış bir yakut etni hamra o da kırmızı yakutla bezenmiş. Şimdi köşkün tamamı yani dış duvarlar, iç duvarlar, o verilen kasrın tamamı kırmızı yakut. Ham madde kırmızı yakut. Tuğla, muğla, ahşap, akşap, sıva, boya, hiçbir şey yok. <gülüyor> Yakuta boya mı lazım? Ne muazzam kırmızılığı var. E şimdi her şey kırmızı yakut. Ama... O köşkün içinde ayrı bir köşk var. çok köşk 60 bin kapılı. İçinde bir köşk var. O som altında. Ama onun da üzeri tabii genel manada her şey kırmızı yakuttan olduğu için. işte bu da önemli bir şey. Zek meselesi. Münasebet da var ya bazı meseleler. Onun da üstüne zümrütlü değil de. Onun da süslemesi, bezemesi. Müveşşahin bezenmiş yani. O da kırmızı yakut işçiliği var üzerinde. Ne anlatıyoruz ya? Dünyada böyle bir şey yok. Rüyada da böyle bir şey kimse göremez. Yani şimdi bunu e, iç mimar, dış mimar hepsini toplasan bütün dünya mimarlar odası e, toplansa bu noktada böyle bir proje bilgisayar ortamında bile üretemezler. Mahiyetine vakıf olamazlar kadar alakalı beşer? Salih kullarıma hazırladıklarım beşerin kalbinden, hatırından geçmemiş burada. Beşerin kal hatırından geçmemişse nasıl bilgisayar proje yapacak? Aklından geçecek ki önce, sonra uygulamaya soksun. Bu hadisinde adisesinde geçiyor. Fııla salâm evveli min Ramadan, hufralema teqadim min zembi kelim şer İlk günü oruç tuttuğu zaman, geçen sene Ramazanın ilk gününe kadar aradaki günahları bağışlanır. Ne şartı koştu ama? Demin ilk bölümde söyledim. ehl itikadından çıkmayacak. Bir şirk koşmayacak bir de ehl itikadından çıkmayacak. Cemaatın inancından çıkarsa buyurdu. Ahmet İbn hadisinde ne geçti? Cemaat itikadından çıkan adamın geçmiş günahı olmaz buyurdu. Onun için bütün müjdeler evvel ehl itikadında olanlar adı. Değilse sabaha kadar Vehhabi kafasını secdeden kaldırmaz. Değil mi ki Allah gökte diyor aşağı? Günahı olmaz. Değil mi ki kader yok diyorlar İslam oğulları. Değil mi ki Mehmet Okyan diyor İsa Asya bilmeyecek mucizeler yok. Günahlar af olmaz. Bunları dinleyenlerin günahlar af olur mu? O ayrı bir konu. Onun hakkında hadis yok şu an. Ama ona inanırsa ondan da günahlar af olmaz. Ama ne diyor bir bakalım diye bakıyorsa ona bir şey demiyorum. Ama zehirlenme tehlikesi çok büyüktür. Akrep koynuna sokulmaz. Yılanın zehri tecrübe edilmez arkadaşlar. Bu itikat meselesidir. Bütün amellerin sevapları inanca bağlı. Geçmiş olsun. Estagfirullahü küllum el Şimdi güneş battı batıyor. 2-3 işte. dakikanız var iftara. Buyuruyor ki Ramazan-ı Şerifin her günü sabah namazından bazalmış. fecirden almamış. Hangi hadiste ne buyuruyorsa onu öyle mana vereceksin. Sabah namazı işte kaçta oluyor birleş şimdi biraz yarım saat geçtikten sonra koluyor. Keşke daha tehir etseler ama olur. İmsak zaten çoktan olmuş oluyor yarım saatte. Diğer mezheplerde de zaten eftal vakit ilk vakit olmuş oluyor. Anefi de vakit değil ama. Yani sabah namazını kılmandan itibaren oruçluya niyet ettin ya. Sabah namazını kıldığında oruçlusun da Sabah namazı vakti girince ağzın bağlanmış olması gerekir. Sabah namazından başlıyor. Güneş perdeyi arkasına gidinceye kadar. Perde arkası yani ufuk çizgisinden artık bizden düşüyor. Başka tarafa doğuyor. Kapanıncaya kadar şimdi işte kapandı artık. Şu, şu dakikalarda kimse güneşi çıksa göremez. Güneş örtülünceye kadar 70 bin melek ya Rabbi bu kulnu affet. Ya Rabbi bu kulnu affet. Ya Rabbi özel Oruçluları affet tamam. Bir de sana özel melek var. Bu melek de senin gülehalancısı var ediyor. Bütün oruçlular için. Ve bi Şimdi bak ne dedim? Geçen 1500 haseneyle kırmızı yakuttan 60 bin kapılı köşk şeyi gece secdelerinde o düşün terabi beraber hesap yaptım dün. Burada ne bu iradis sonunda gece olsun gündüz olsun, yeter ki Ramazan ayı olsun. Ramazan ayında yaptığı her secdeye mukabil, bu ayrı bir şey şimdi. Her secdesine var. Şeceratüngesi, ruk Bir ağaç dikilecek. Cennet kiyandır, kubkuru arazidir. Ağaçlar burada dikiliyor, toprakları buradan tüzeliyor. Cennetin toprağı çok tat güzeldir, hoştur, suları çok saptıdır. Ama hepsi buradan kazanılıyor. İşte gündüz veya gece secde, secde, secde. Allah'a secde edenlerin yeter ki itikadı el-i olsun. Şart o. Müslüman olacak, el-i itikadı olacak. Bu şartla her secdesine ne dikiliyor? Bir ağaç dikiliyor. Nasıl bir ağaç dikiliyor? Öyle büyük bir ağaç dikiliyor ki... Bak ben ne hirası hadis-i şerifte yine sahite geçiyor. Cennetin ağaçları neler, neyle dikiliyor? Sübhanallahü el ve la ilahe illallah Allah'u akber. Bir bu var. Bir de Ramazan'daki secdede var bu ağaç meselesi. Ramazan'da secde yapana bir ağaç dikiliyor. O ağaç ne kadar büyük? Aman ya Rabbi. Ne mülk var ya? Ve idâ râite femmer râite neîmen ve mülken kebîrâ. Habibim ahirette cenneti görürsen gördüğün zaman ne göreceksin biliyor musun? Öyle nimetler ama öyle mülk, öyle saltanat. Bir adama verilen mülk dünyanın hiçbir kralında yok. Evvelce de olmamış. Bu nasıl olmayacak? Bütün dünya iki kavura nasip olmuş, iki de Müslüman'a nasip olmuş. Bugüne kadar. Hepsinin mülkünü toplasan asla cennetteki bir adamın mülkü etmiyor. Çok büyük mülk ve saltanat var. Ya oraya göz dikelim, ucuzcu olmayalım ya. Secdeden zikirden başımızı kaldırmayalım. 500 sene mesafe. Bir adam efendim ne yapıyor? Bir şeyde yaptığı zaman cennette buna bir ağaç dikiliyor. Bu ağacın gölgesinde diyor atlı giden hani yaya giden 500 sene de gitse yaya giden yani mesafe yine düşer düşer yaya gittiği için. Ama en kuvvetli süratli efendim atla giden, binekli giden. Binekli diye şimdiki binek illa de ata binen demiyor Radhi Ser. Binekli giden şimdiki adam 300 lisan Arap bir şey de var spor aracı. Binekli giden gidiyor. Nereye nasıl gidiyor? 500 sene gidiyor. Hadis-i bu ya. 500 sene ne demek? Hiç durmadan koşmak ne demek? Gidiyor o secdeden kazandığın ağacın gölgesini kesemiyor. Bitiremiyor. Ya 500 sene olmuş bir adamın 500 sene ömrü var. Attan inmeden gitti ve bu adam geldiği son noktada hala ağaç devam ediyor. Ağacın gölgesi bu nasıl bir ağaç ya? Ebu Urayla, Allah burada, anh buyurdu. Ayetten de delil ararsanız, isterseniz okuyun. Ve zillim memdûd, İzâ ve suresine, Uzun gölgeler, oldu mu vakit? Onun için allah Teala uzun uzun gölgelikli afiyetler, hayırlı iftarlar, mağfiretler, tecelliler, bol secdeler nasip eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem.